Bu köylülerin bir kazanımıdır, dedi. Halliburton'un Meksika körfezindeki petrol sızıntısı olayında delil kararttığı kesinleşti. T24'ün haberine göre, Amerikan şirketi Halliburton, 3 yıl önce Meksika körfezinde yaşanan petrol sızıntısı ile ilgili kanıtları yok ettiği suçlamasını kabul etti. Mahkemenin de onay vermesi gereken ceza anlaşması, Halliburton'un ilgili suçun gerektirdiği en büyük para cezasına çarptırılması anlamına geliyor Meksika körfezinde petrol devi BP'ye ait Makanda kuyusunda meydana gelen petrol sızıntısı Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kötü sızıntı faciasıydı. British Petroleum yani BP Houston merkezi üstüncü firma Halliburton'un kanıtları yok etmekle suçlamış ve tüm zararı karşılamasını talep etmişti. Halliburton'dan yapılan açıklamada Halliburton'un bir yan kuruluşu Makanda kuyusu olayından sonra kayıtların silinmesi suçlamasını kabul etmeye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 habersiz olarak raftan indirmiş ve birden dört bine yakın ağaç kesilivermiş. Yeşil ve ben yaptım oldudan uzak, katılımcı ve demokratik bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi